Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmenin. Şimdi öncelikle bir konuda anlaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Biz hepimiz Müslümanız. Diyeceksiniz ki bunu bilmeyecek ne var yani buradayız işte Müslümanız. Ama bunu zaman zaman kendimize hatırlatmakta yarar var. Müslüman arkadaşlar ya yani Müslümanlık Öyle bir din ki böyle belli hayatın belli zamanlarına mahsus o zaman geçince Müslümanlığı kenara koyuyorsun. Bir işte pardüseyi çıkarır gibi veya bir şapkayı çıkarır gibi. Orada da işte Müslümanca değil de dünyadaki herhangi biri gibi yaşıyorsun. Bu Müslümanlığın kabul etmediği bir şey. Yani Müslümanlığın doğasıyla, dokusuyla, nitelikleriyle uyuşmayan bir şey. Müslümanlığı arkadaşlar diğer inançlardan, dinlerden ayıran, belki de önde gelen e, özelliği hayatımızın her alanını kuşatıyor olmasıdır. Bunu nereden biliyoruz? Tabii çok e, deliller var da en bariz olanını söyleyeyim. E, eğer böyle sistemli bir din eğitimi aldıysanız din dersi kitaplarında, ilmihallerde giriş bölümünde Fali mükellefin diye bir bölüm vardır. Yani Allah katında sorumlu olan kulların davranışlarının kategorize edildiği bir bölüm vardır. Farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh, müfsit diye sayılır bu davranışlar. Sekiz kategoridir. Bunların alt bölümleri var. Oralara girmiyorum. Konumuz o değil. Bu sekiz kategori bir Müslümanın hayatındaki bütün davranışları içine alır arkadaşlar. Herhangi bir yaptığınız iş ya farzdır, ya vaciptir, ya sünnettir, ya mekruhtur, ya mübahtır, ya haramdır. Yani onlardan birine girer. Yaptığınız her bir hasta ziyareti sünnettir, ibadet sevabı var. Efendim bir başkasının arkasından konuşmak onu üzecek şekilde haramdır. Haramlar da tabii kendi aralarında derecelenir. İşte kazanırken, ticaret yaparken, evlenirken, ayrılırken, e, hep riayet etmemiz gereken Müslümanca bir duruş vardır arkadaşlar. Dolayısıyla e, parçalanam yani e, Müslümanlık, İslam, insan hayatına parçalayarak bakmaz. Tevhid penceresinden bakar. Şimdi bu e, böyle olmak da zorundadır aslında. Neden arkadaşlar? Mesela bunu vücudumuzdan bir örnekle açıklayalım. E, diyelim ki işte bugün bazen hani rahatsız oluyoruz ya veya e, kötü sonuçlarını yaşıyoruz uygulanan bazı tedavilerin. E, Bu da hani tıp eleştirisi yapacak durumda değilim. Öyle bir bakış açım da yok zaten. Onun altını bir çizeyim. E, ama mesela diyelim ki bir e, tedavi sırasında. Bir organınızla uğraşılırken başka bir organınız iptal edilse, başka bir organınıza kalıcı zarar verecek işlemler yapılsa bu rahatsız edici bir sonuç değil mi? Ancak ne zaman yapılabilir bu? Hayatı kurtarmak söz konusuysa yapılabilir. Detaylarını ben de bilmiyorum zaten girmeyelim de. Demek istediğim şu yani bedenimiz nasıl bir bütünse ve burada bir tarafı tedavi ederken diğer tarafı yıkmamak bozmamak, esas ise bütüncül bakmak, işte konsültasyon yapıyorlar değil mi doktorlar bir tedavi uygulayacakları zaman diğer branşların uzmanlarına da danışarak en az, vücuda en az zarar verecek yöntemi bulmaya çalışıyorlar. Aynı şey arkadaşlar bizim ruhumuz, ahlakımız, karakterimiz, sosyal hayatımız bunlar içinde de geçerli. Yani nasıl ki karaciğerimizle böbreğimiz, böbreğimizle midemiz, midemizle beynimiz, beynimizle bağırsaklarımız, bağırsaklarımızla cildimiz... ...bunların hepsi birbiriyle etkileşim halindeyse birinde aksayan bir şey ötekileri de bozuyor. Birini düzelttiğimizde nisbi de olsa ötekilerde de iyileşme oluyorsa işte bizim ruhumuz da böyledir arkadaşlar. Bir insanın ibadetleri çok iyi ama ahlakı çok kötü... İşte ahlakı çok güzel ama iman imanı çok bozuk vesaire e, olmaması beklenir. Olmaması idealdir. Doğru olan budur. Yani optimum sağlık hali budur. Nasıl ki ben şimdi sağlıklı bir insan mıyım? Bu bütün sistemin az da olsa iyi kötü de olsa çalışıyor olmasına bağlıysa ruhumuz da aynı şekilde böyledir arkadaşlar. Böyle olunca da dinde ahlak ve ibadet diye bir ayırım aslında yoktur. Bu ayrımlar bizim sonradan yaptığımız yani anlamak için, öğrenmek için, detaylarını tahsil etmek için, birbiriyle ilişkisini kavrayabilmek için Müslümanların sonradan yaptıkları tasniflerdir. Yani bütün ilimler böyledir. Peygamber Efendimiz Hayattayken şimdi tefsir dersi yapıyoruz, şimdi hadis dersi yapıyoruz demiyordu, değil mi? Şimdi fıkıh dersi yapıyoruz demiyordu. Bunların hepsi bir aradaydı Peygamber Efendimizin sohbetlerinde. Daha sonra ilimler çoğaldıkça, şartlar genişledikçe, coğrafya genişledikçe, karşılaşılan problemler arttıkça arkadaşlar ve çeşitlendikçe insanlar bunları tahsil etmek için kolaylık olsun diye tasnif ettiler. Yani özünde bunların hepsi birbiriyle bir aradadır. Şimdi şöyle düşünün konumun can alıcı yerine doğru geleyim. Arkadaşlar mesela iradesi zayıf bir insan düşünelim. Ben dün bir yerdeydim misafirlikte İnşallah oradan kimse yoktur burada ve inşallah dinlemezler. <gülüyor> Arkadaşlar o kadar çok çeşit vardı ki yani Yalan olmasın beş çeşit sarma vardı sadece birbirinden farklı farklı yani. Şimdi en sonunda biraz o şey öndeki verilenlerden yedim biraz. Ondan sonra kendi kendime karar verdim tatlıların hiçbirini yemeyeceğim diye. Diyor ki ev sahibi de tabii çok nazik bir şekilde yani ikram etmek istiyor. Hocam diyor şu kadarcık vereyim diyor yani hani çatalın ucuyla falan. Ya dedim neden beni irademle savaşmak zorunda bırakıyorsun? Bak ben yemeyeceğim dedim. Yani öncekilerin hepsinden yedim ama tatlıları yemeyeceğim. Yapma bana bu baskıyı. Şimdi şunu demek istiyorum. Ben orada ondan vazgeçsem. İşte gelince, de, yolda da gelirken günler o kadar kısa ki müezzin minareden inmiyor arkadaşlar. <gülüyor> yani bir vakit çıkmadan öbürü giriyor. Yolda da ay ikindi geçti ama olsun işte ne yapalım çarşıya uğrayayım, markete uğrayayım desem anlatabiliyor muyum? Bakın bunların hepsinin birbiriyle alakası var. Yani siz bir, bir şeye hayır dediğinizde o sözünüzde duramıyorsanız veya bir şeyi yapmam gerekiyor işte diyet yapmam gerekiyor spor yapmam gerekiyor veya işte akrabalarımı aramam gerekiyor uzun sonlandır aramadım şu akrabamı aramam gerekiyor deyip sonra da bunu ertelediğinizde savsakladığınızda işte bir yapıp bir yapmadığınızda o disiplini bozduğunuzda bu sizin namazınıza da yansıyor. Ee, oruç ibadeti özellikle nafileler için söylüyorum. Oruç ibadetinize de yansıyor. Bu sizin ilmi çalışmalarınız hakkında da bir fikir veriyor. Bilmem anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani organik, organik, insanla ilgili her konu arkadaşlar mekanik değildir. Yani şu mikrofon bozuk ama bu mikrofon çalışıyor değildir. Bunların hepsi birbirine bağlıdır insan söz konusu olduğunda. Ahlakınız iyileştikçe ibadetiniz iyileşir. İmanınız arttıkça ahlakınız güzelleşir. Bilginiz sağlamlaştıkça ibadetleriniz sağlamlaşır. Yani e, sağlıklı bir bünyede bunlar birbiriyle etkileşim halindedir. Ne yazık ki biz arkadaşlar bu tevhid bilinciyle ee, öğrenmediğimiz için dine ve öyle yaşamadığımız için ama bunda kimseyi suçlamıyorum. Yani biz de böyle bir devrin insanımız. Biz böyle parçalanmış zihinler e, devrinde yaşıyoruz arkadaşlar. Mesela aynı insan e, tahta kalede ticaret yaparken son derece kapitalist ve modern veya işte ilerici e, yani yeni yeni teknikleri deniyor. Evine geldiğinde son derece muhafazakar ve tutucu. Efendim ne bileyim kızını okutacağı zaman değerleri çok önemseyen ama oğluna geldiğinde daha müsamhakar falan olabiliyor yani olabiliyor niye çünkü biz bunun normal olduğu bir normal karşılandığı bir zihinle yetiştirildik bilmem anlatabiliyor muyum yani din ayrı dünya ayrı işte ne bileyim aile başka, şu başka hep böyle parçalayarak bunları birbirinden ayırarak e, oluştu bizim eğitimimiz e, kafa yapımız e, son derece profan ve seküler bir kafa yapımız var böyle olduğu için de mesela işte Umre'ye gittiğinde çok dindar işte e, çok şey e, aşkla dolu ama oradan geldiğinde düğün yaparken bambaşka, evlenirken Hiçbir ahlaki Müslüman ahlakına uymayan bir takım istekler, talepler, beklentiler, kurallar efendim ayrılırken tamamen dünya ehli biri gibi birbirini parçalayacak şekilde yani çok çeşitli karakterlere bürünebiliyoruz. Bu da işte arkadaşlar biraz hani sözümü mazur görün ben de çekinerek konuşuyorum böyle hüküm bildiren cümleler çok kurmak sağlıklı değil ama arkadaşlar çok böyle... E, şizofrenik bir kafa yapısı, parçalanmış bir kafa yapısı. E, bu bakımdan öncelikle bizim e, zihnimizi bir muvahhidin zihni olacak şekilde yapabildiğimiz kadar mükemmel olmayabilir başlangıçta. Ama bir muvahhid yani her şeye bir, birlik içerisinde, her şeyi birbirine etkiliyor. Yani ben düğün yaparken böyle yaparsam işte bu benim çocuk yetiştirmemi de etkileyecek. Kazancımı da etkileyecek, o benim ibadetimi etkileyecek, oradan işte ibadetimi böyle yaparsam iradem zayıflayacak. İşte anlatabildim mi bilmiyorum yani o bit, o etkileşimi, o bütünlüğü e, görmemiz gerekiyor. Zihnimizi bir defa her şeyden önce böyle bir e, tevhid, tevhidi bir bakışla şekillendirmek gerekiyor. Şimdi böyle söylediğimde masa başında. Çok güzel, siz de dinliyorsunuz zaten her zaman bir dinleyici kitlesi var. Allah mahcup etmesin. Efendim böyle etkileyici, hani güzel cümleler kuruyoruz. Ama yaşarken arkadaşlar bunun bir bedeli var. Yaşarken bunun bir bedeli var. Çoğu zaman içinde bulunduğunuz e, sosyal e, birimlere, bu aileniz olabilir, iş hayatınız olabilir, çocuklarınızla ilişkiniz bilemiyorum, arkadaş çevreniz olabilir, ters düşme tehlikesi var. Yani ben işte örnek oradan gittiği için ben Müslüman şey düğünümü Müslümanca yapacağım dediğinizde ya da ben işte ticaret yaparken ya kardeşim ben yalan beyan veremem yani. Ben bunu hep söylüyorum. Herkes böyle bir şaşkınlıkla bakıyor. Arkadaşlar vergi beyannamesinde yalan söylemek caiz midir? Yani değildir. Ama doğru söyleyen yok arkadaşlar. Evlerinizin değeri tapuda nasıl yazılı Ona bakmanız bile yeter. Hep herkes için söylüyor. Herkes için söylüyorum. Bakın parçalanmış yani. Tapudayken çok menfaati, çok pragmatist, çok hani benim en menfaatime en uygun neyse o olacak. Ama ben kazanırken bu sefer tersi. Ben en fazla nasıl alabilirim? Ama verirken en az nasıl verebilirim? Ya bilmem anlatabildim mi? Şimdi bunların hepsini ben tapuda da Müslümanca davranacağım Mal alırken de, mal satarken de, vergi beyanlanması doldururken de işte ne bileyim e, yani komşumla ilişkilerimde de falan Müslümanca davranacağım dediğiniz zaman arkadaşlar maddi manevi bedeller ödemeniz gerekiyor. Maddi manevi bedeller ödememiz gerekiyor. İşte o bedelleri göze alamadığımızda da sonuç e, yarım yamalak oluyor. Ha yarım yamalak olduğunda ne olur halimiz yani? Hani gider miyiz gümbürtüye, cehennemlik mi oluruz? Orasını ben bilemem. allah Teala inşallah hepimizi affeder. Hepimizi inşallah affedilecek bir yer bulur, bir tutulacak bir taraf bulur ve affeder diye ümit ediyoruz. Hiç kimse ameline güvenmiyor değil mi? Allah'ın rahmetine, affına sığınıyoruz. E, o başka bir mevzu. Burada bahsettiğimiz ise arkadaşlar kendi içinde tutarlı e, bir Müslüman dendiğinde... Yani ticaret yaparken de, evlenirken de, çocuk yetiştirirken de, para kazanırken de, para harcarken de hep böyle Müslüman davranışlarının görüldüğü bir insan olabilmekten bahsediyoruz. Hocam orada başlıyor aslında Evet, şimdi arkadaşlar çok anlatılan bir örnektir bu. Uzak Doğu şu anda arkadaşlar dünyanın en kalabalık İslam nüfusuna sahip. Hindistan'daki Müslüman sayısı Türkiye'den fazla. Endonezya kaç yüz milyon 200 milyon mu? Yalan bilemiyorum tam sayıyı. Malezya, Endonezya işte Bangladeş, oralardaki Müslümanlar şu anda dünyanın en kalabalık İslam ülkelerini teşkil ediyorlar. Peki buralara İslam nasıl gitti? Buralara İslam nasıl gitti? Yani biz misyonerler mi gönderdik ya da Emeviler oralara seferler mi düzenlediler? Çok uzak çünkü. Çok uzak. Arkadaşlar tarihçilerin söylediğine göre ben de uzmanı değilim sadece okuduklarımı sizinle paylaşıyorum. Oralara İslam tüccarlar vasıtasıyla gitti. Müslüman tüccarlar uzak doğudan baharat falan getirmek için gidiyorlar kumaşlar baharat özellikle Çin üzerinden. Müslüman tüccarlar arkadaşlar o ticari alışverişlerinde o kadar güzel örnek olmuşlar ki İnsanlar onlara bakarak yani biraz romantik bir hikaye gibi ama gene de başka bir yolu yani öyle fetihlerle falan olmadığını biliyoruz. Bir Anadolu gibi değil yani. Ee, oraya giden Müslümanları tanıdıkça tabii biraz onların da daha karakteristik olarak monis olmalarının da belki etkisi vardır. Ama bakın. Tarihte arkadaşlar mesela Anadolu'nun İslamlaşması'nda, Balkanların İslamlaşması'nda e, kimleri kullandılar, e, kimleri görevlendirdiler o zamanın karar verici mekanizmaları arkadaşlar. E, ahileri kullandılar değil mi? Akıncılar ayrı, onların ayrı görevleri var. Ama özellikle Sufileri kullandılar. Yani Sufiler bir yere gittiklerinde Arkadaşlar oraya İslam'ı götürüyorlar. İslam'ın ahlakını, terbiyesini, yaşantısını gösteriyorlar yani insanlara. Şimdi sufileri tanıdıkça insanlar hani tenzih ediyorum her zaman mutlaka çok hala aynı şekilde devam eden, çok iyi temsil eden insanlar var. Ama tanıdıkça yaklaşıyor muyuz, uzaklaşıyor muyuz? Hani onlar bize nasıl, bizlere veya işte diğer Müslüman olmayanlara nasıl davranıyorlar? Ama hala bile... Arkadaşlar Muhammed Hamidullah Hoca'nın bir tespitidir bu. Kendisi çok çok uzun yıllar batıda yaşamış, Almanya'da doktora yapmış, Fransa'da yaşamış. 7-8 dilde çok rahatlıkla kitap yazan, ders veren, konferans veren bir entelektüel İslam alimi. Aynı zamanda sayısını bilmiyorum yazdığı eserlerin ama diyor ki kendisi benim diyor batıda yaptığım bu çalışmalar bir Sufi yolu, tarikatının yaptığı ve oluşturduğu etkiden daha azdır diyor. Dolayısıyla gene hala demek ki o etki devam ediyor. Yani Sufiler derken de neyi kastediyoruz arkadaşlar? Günlük hayattaki davranışlarını yani ahlakını kastediyoruz. İlişkilerini kastediyoruz. Şimdi dinde... Ahlak ile ibadet ayrımı yok. Niye? Çünkü din organik bir bütündür dedik. İnsanı yaratanla dini gönderen, İslam dini için, tabii diğer dinlerde de o gönderdi ama bozdular. Dini gönderen aynı olduğu için arkadaşlar, bunlar aynı kaynaktan geldiği için aralarında bir uyum problemi yoktur. Eğer sizin herhangi bir konuda dini bir konuyla aranızda bir uyum problemi varsa, ne demek istiyorum? Yani mesela işte bir emir var dinde o sizi çok zorluyor. Or oraya uyum sağlayamıyorsunuz. Ya nefsinize hakim olamadığınızdandır, yani nefsinizle alakalıdır. Ya da arkadaşlar o anlatılan şey dinin aslına aykırıdır. Dinin aslına, o konu neyse yani dinin aslına aykırıdır. Çünkü... Normal şartlarda iradesi kuvvetli, kendine hakim, dürtülerini kontrol edebilen, bir şeyin doğru olduğunu öğrendiği zaman hiçbir bedele bakmadan o doğruyu yapabilen güçlü bir karakter dine inandığında arkadaşlar onunla din arasında bir problem olmaz. Problemler de olur onunla insanlar arasında olur. Başka mecralarda olur. Bir defa. Ahlak ve ibadet ayrımının olmadığını söyledik. Neden arkadaşlar? Mesela bir insanın işte az önce söyledim hasta ziyareti de bir ibadettir İslam'da. İşte ne bileyim yemek yaparken dua etmesi, besmeleyle koyması da bir ibadettir. Evini temizlerken... Ee, evimize melekler gelsin, evimiz temiz ve güzel olsun. Çünkü arkadaşlar melekler pis ve dağınık ve kötü kokan yerlere gelmezler. İşte meleklerin geleceği şekilde olsun evimiz diye o niyetle yaparsa ibadettir. Misafir ağırlarken e, gösteriş, işte hava atmak e, veya mecburiyet gibi duygularla değil de Tanrı misafiri Allah rızası için onu ağırlarsa ibadettir. Yani Müslümanın her davranışı niyetine bağlı olarak ibadettir. Ahlak da böyledir. Cömertlik ibadettir, affetmek ibadettir, vericilik, efendim kerem, lütufkarlık ibadettir, kanaat, rıza, şükür bunların hepsi ibadettir. Ama biz bugün ibadet deyince namaz, oruç, zekat, hac gibi Formel yani kuralları Allah tarafından belirlenmiş belli davranış kalıpları olan e, ibadetleri anlıyoruz dar anlamda. Bu da doğru yani onlara çünkü ibadet diyen de bizim dinimizdir. Şimdi bunların arasında yani ahlakla bu ibadetler arasında neden bir ayrım yok arkadaşlar? Bunlar birbirini karşılıklı olarak etkiliyorlar yani insandaki solunum sistemiyle sindirim sistemi gibi dolaşım sistemi gibi. Yani bunlar bu içimizdeki sistemler nasıl birbiriyle etkileşim halindeyse ibadetlerimizle ahlakımızla karşılıklı olarak e, etkileşim halindedir ve kaynak aynıdır. Yani bize cömert olmayı emredenle beş vakit namaz kılmayı emreden aynı kaynaktır. Namazın nasıl kılınacağını gösteren peygamberle cömertliğin nasıl yapılacağını gösteren peygamber aynı insandır. Yani bize onu indiren Allah birdir. Aynı kaynaktan geliyor. Onların nasıl uygulanacağını gösteren elçi, rehber, peygamber de aynıdır arkadaşlar. Çok önemli şimdi bir noktaya geldik. Bunlar birbirinin alternatifi değildir. Birbirinin alternatifiymiş gibi yazılıyor bugün. Bilhassa ben e, dünyayı artık ne yazık ki... E, ağırlıklı olarak dijital dünyadan takip ediyoruz. Dünyada neler olup, neler olup bittiğini. İşte birkaç saat önce öğrendim. Amerika Venezuela'ya girmiş, başkanı ve karısını almış, kaçırmış ee, arkadaşlar. E, Venezuela'yı da bombalamış. Yani e, oraya da demokrasi götürmeye karar vermiş demek ki. Neyse işte bunları e, hep dijital dünyadan takip ediyoruz. Şimdi dijital dünyada şöyle e, ifadelere rastlıyorum zaman zaman. İbadet önemli değil, ahlak önemli. İşte birisinin, mesela Hazreti Ali'nin de öyle bir sözü varmış. Bana bir, diyor birisine anlatacağım zaman namazını anlatma. Nasıl iş gördüğünü anlat diyor. Yani namaz... O insanın karakteri ve ahlaka hakkında fikir vermez diyor. Yani sözünde duruyor mu, üstlendiği işi vaktinde yapıyor mu, düzgün bir şekilde yapıyor mu bana onu anlat diyor. Bu gibi e, ifadelerden de yola çıkarak işte namaz önemli değil, dürüstlük önemli. İşte te kapanmak tesettür önemli değil, kalp temizliği önemli. Böyle birbirinin alternatifiymiş gibi sunuluyor. Acizane kanaatim arkadaşlar bunlar birbirinin alternatifi değildir. Ee, şu soruyu soruyorum ben zaman zaman ee, bir namaz kılandan ister, istediği kadar cahil olsun arkadaşlar biraz iddialı olayım istediği kadar eğitimsiz cahil işte böyle sıradan yurdum insanı olsun arkadaşlar ama beş vakit namaz kılıyor böyle birinden şu sözü hiç duydunuz mu ahlak önemli değil namaz önemli böyle diyen biri var mı arkadaşlar hiç duydunuz mu böyle bir şey yok yani sanki namaz kılanlar diyor ki insanlara namaz önemli kardeşim, ahlak önemli değil. Sanki biz öyle diyoruz. Onlar da bize cevap olarak diyorlar ki hayır, namaz önemli değil, ahlak önemli. Anlatabildim. Mi? Yani sizi böyle otomatikman savunmaya eğer geçerseniz hemen kendinizi otomatikman ya olur mu işte namaz da çok önemli falan demeye başlıyorsunuz. Yani halbuki bunlar birbirinin alternatifi değil ki kardeşim. Yani şuna benziyor bir bitkinin yetişmesi için su önemli güneş önemli değil. Veya güneş önemli su önemli değil. Hayır güneş de çok önemli Işık olmadan güneş ışığı olmadan bitkiler yetişmez. E, su da çok önemli çünkü istediği kadar güneş olsun topraktan besinleri almayınca da bitki yetişmez. İkisi de önemli. Yani e, dinin herhangi bir yerinde arkadaşlar ibadet etmeseniz de olur. Yeter ki ahlaklı olun ya da ahlaklı olmak o kadar önemli değil zaten onu herkes yapamaz. Siz yeter ki ibadet edin. Herhangi bir hadis, ayet, bir tefsirde bir not, bir ne bileyim yani herhangi bir hadis şerhinin kenarında bir yazı, böyle bir bilgiye hiçbir yerde rastladınız mı? Bunlar birbirinin arkadaşlar alternatifi değildir, mütemmimidir. Mütemmim ne demek? Birbirinin tamamlayıcısıdır. Birbirlerini tamamlarlar. Ee, tamamlarlar. Hatta eğer biraz biraz ağırlık söz konusu olacaksa, ahlak bir tık daha ağır olabilir. Niye biliyor musunuz? O da şundan dolayı. Çünkü ahlak, ahlak da aslında ikiye ayrılır. İnsanın kendiyle ilişkisi ve başkaları üçe diyelim, üçe Rabbi ile ilişkisi, kendiyle ilişkisi ve başkaları ile ilişkisi. Ee, i̇nsanın başkaları ile ilişkileri eğer kötüyse. Yani mesela dedikodu yapıyor, iftira atıyor, cömertlik yapmıyor, affedici değil, kindar. Mesela işte böyle zararlar veriyorsa insanlara ahlaki açıdan arkadaşlar orada verdiği zararları ibadetleriyle ödeyeceği için o ibadetler bir bakacak ki hiçbir şey kalmamış gereği. Ama gene bir işe yarıyor bak orayı ödeyecek. Orayı bilmem anlatabiliyor muyum arkadaşlar yani. O da peygam peygamber efendimizin müflis kimdir? Hadis-i hadis şerifine binaen söylüyorum. Şimdi arkadaşlar, ibadetler çeşitlidir. Bir kısmı bedenle yapılır, bir kısmı malla yapılır, bir kısmı hem beden hem malla yapılır. Bunların işte örnekleri var. Bedenle yapılanlar namaz ve oruçtur, mal ile yapılanlar zekattır. Hem mal hem bedenle yapılanlar hac ve umredir. Zekat, sadaka hepsi malla yapılır. Hac ve umrede hem mal hem bedenle yapılır. Ee, arkadaşlar bunların hepsine bir bakın. Hepsine bir bakın. Bir de ahlaki e, niteliklere bakalım. İşte mesela rıza, sabır, kanaat, hoşgörü mesela bunlar başkalarıyla ilgili gibi görünebilir ama aslında kendi iç dünyamızda kendi ruh sağlığımız için gerekli olan ahlaki niteliklerdir. Affedicilik, merhamet, şefkat, cömertlik yani bütün bu buna benzer davranışlar da başkalarıyla ilgilidir. Bir de Rabbimize karşı kulluk yani ubudiyet Pozisyonumuz var. O da Rabbimizle aramızdaki ilişkiyi ilgilendirir. Bunların hepsinde arkadaşlar ahlakta ve ibadetlerde ortak olan nokta irade ve sebattır. Yani iradeniz zayıfsa, sebatsız bir insansanız, yani başladığınız işi sürdüremiyorsanız ahlakınız da yarım yamalaktır, ibadetleriniz de yarım yamalaktır. Bu açıdan da birbirlerine çok benzerler. E, dikkat edin şimdi 2026'nın ilk günlerindeyiz. Herkes bir kararlar aldı değil mi? Var mı sizde öyle yıl başında işte yeni, bu yıl şunu yapacağım, bu yıl bunu yapacağım, şu kitapları okuyacağım, işte spora başlayacağım ne bileyim işte. E, e, çeşitli böyle kişisel gelişimle ilgili veyahut da ilmi veya manevi kararlar ben severim. E, çünkü... Her pazartesi olsun hiç yoktan iyidir yani. Ben bazen böyle planlar yapıyorum. Bir bakıyorum ki dönemin sonuna geldiğinde o planın yüzde otuzunu falan başarmış. Diyorum ki olsun hiç plan yapmasaydım hiç olmayacaktı diyorum. Yani sonuçta da kendimi çok suçlamıyorum. Plan yapmak, hedef koymak iyidir arkadaşlar. Şimdi o hedefleri koyuyoruz. Eğer irademiz sağlam değilse, Arkadaşlar yolda dökülmeye başlıyoruz değil mi? Pazartesi başladığımız diyet perşembe, cumaya doğru e, bozulmaya başlıyor. İşte yürüyüş yapmaya başlıyoruz ayın başında, ayın sonuna doğru e, gevşemeye, biraz seyrelmeye başlıyor. İrademiz zayıfsa. E, aslında irade dememek lazım buna, sebat demek lazım. Çünkü irade daha çok arkadaşlar bir fiile, bir eyleme başlama aşamasındayken lazımdır. Sonra sürdürülebilirlik yani o eylemi sürdürmek iradeden çok biraz sebatla ilgilidir ama bunlar birbirinin yerine kullanıldığı için ben e, irade diyeyim. Hepimiz e, daha kolay anlarız arkadaşlar. Ahlakta da İbadette de az önce söylediğim gibi e, sürdürmek yani süreklilik kilit noktadır. İkisi de bu açıdan birbirine çok benzer. Neden arkadaşlar? Çünkü ahlakın tarifine baktığımızda bir insanın ahlakını nasıl biliriz? İki şart var. O Bir insanın ahlakını bilme konusunda iki şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bir, bir davranış bir insanda zorlama olmaksızın kendiliğinden sadır oluyorsa... O kişinin ahlakı budur diyebiliriz. İki, süreklilik varsa. Cömertliği örnek verelim. Mesela bir yerde diyelim Gazze için bir şey toplanıyor veya bir fakir bir aile için bir yardım toplanıyor. Yani az da kişisiniz böyle araya karışamayacaksınız yani. Mecbur hissettiniz artık, hani bir cömertlik yaptınız siz demiş, bir yardım yaptınız. Bu sizin cömert olduğunuzu göstermez. Çünkü kendiliğinden değil, mecbur kaldığın için kendini zorlaya zorlaya veya hatta kendi başına da yapmış olabilirsin ama versem mi, vermesem mi, yapsam mı, yapmasam mı diye böyle zorlaya zorlaya. E, bu senin henüz cömertliğin sende ahlak haline gelmediğini gösterir bir İkincisi bu cömertlik istisnai bir durumsa. Diyelim ki kendiliğinden coştun, yardım ettin orada ama yani bir daha beş yıl sonra. hani Çok seyrekse, e, her zaman devam etmiyorsa arkadaşlar o davranışa yine sizin ahlakınız olarak bakılmaz. Yani iki şart var. Kendiliğindenlik ve süreklilik. Bak dikkat edin aynı şeyler ibadet içinde geçerlidir. İbadetin de ibadet olması için baskı olmaması lazım. Çünkü ihlas olmadan ibadet söz konusu olmaz. Arkadaşlar baskı insanı mümin yapmaz, münafık yapar. Genç arkadaşlara bilhassa e, aileleri bazen böyle baskı yaparlar. Şöyle arkadaşlar insanın otoriteye ihtiyacı vardır. Bak bunu biz söylemiyoruz. Abraham Maslow söylüyor her zaman ve bütün e, psikologlar da bunu söylüyor. Yaşı kaç olursa olsun insanın arkadaşlar otoriteye ihtiyacı vardır. Ee, i̇deal olan bu otoriteyi kendisinin, kendi iç disipliniyle kendisinin kendisine kurmasıdır. Yani kendi amirinin kendi içinde olması ideal olandır. Ama bu kaç yaşından sonra olur arkadaşlar veya kaç kişi de olur. Onun için insanın bir otoriteye ihtiyacı vardır. Otorite demek baskı demek değildir arkadaşlar. Otorite yönlendirme, eğitim, yönetme, anlatma, tanıştırma yani şartları hazırlamaktır. Baskı ise arkadaşlar her şeye rağmen kabul etmiyor birisi. Ona şiddet uygulayarak, ceza uygulayarak, mahrumiyet uygulayarak baskı yapmaktır. Baskı insanı mümin yapmaz, münafık yapar, bu açıdan ne ibadette ne ahlakta makbul değildir, makbul değildir, kendiliğinden olması gerekir ve sürekli olması gerekir. Ve diyelim ki kendiliğinden yapıyorsunuz ve sürekli yapıyorsunuz ama bir hesap güderek, bir hesap güderek. Yani ben e, burada cömertlik yapayım, bu konularda cömertlik yapayım veya işte beş vakit namazı kılıyım. Ee, böyle bir insan var mıdır bilmiyorum sadece hiç tanımadım böyle birini arkadaşlar farazi olarak söylüyorum. İşte birilerinin gözüne gireyim. Birileri beni beğensin yani ihlasla değil de başka bir niyetle. Riya için olabilir, sağlık için olabilir. İşte ne bileyim al-ver dengesi diyorlar. İşte bunun için kendimi iyi hissetmek için diyorlar. Mesela çok çeşitli sebepler söylüyorlar. Bunların hiçbiri için değil arkadaşlar. Tabii kendimi iyi hissetmek ihlaslı olmama bağlıysa onu bir parantez içine alalım. O ayrı. Arkadaşlar ideal olan ahlaki davranışlarında, ibadetlerinde ihlasla yani sadece ve sadece... Allah bundan hoşnut olduğu için yapılmasıdır. Allah bundan hoşnut olduğu için. Yani Rabbimiz namaz kılmamızı istiyor. Rabbimiz işte cennetleri sabredenler için hazırladı. Rabbimiz eline diline hakim olanlardan hoşlanıyor. Rabbimiz yalancıları sevmiyor. Zinakarları sevmiyor, faiz yiyenleri sevmiyor. İşte Kur'an'a bakın yani bunları ben söylemiyorum. Hainleri, ikiyüzlüleri sevmiyor. Dolayısıyla ben Allah'ın rızasını, sevgisini, takdirini kazanmak istiyorum. Kazanmak istiyorum, bunun için yapıyorum diyeceğiz arkadaşlar. Peki onu kazanmasak ne olur? Bazıları o kadar cesur ki ondan da bana ne diyebiliyor yani? Ee, açık ve dürüst bir şekilde diyebiliyorsa yapacak bir şey yok. Allah hidayet versin. Ama gerekliliğini anlatmak için size söylüyorum arkadaşlar. Ben bu örneği bir iki yerde verdim. Çok işe yaradı. <gülüyor> Sizin gerçi ona ihtiyacınız yok şöyle bir baktığımda ama gene de aklınızda bulunsun. Belki siz de bir yerde kullanırsınız. Şimdi arkadaşlar farz edin ki ben çok yetkili biriyim. Bütün kararlar benim imzamdan geçiyor. İhaleler, işte dosyalar, kararlar ben, ben imzalamadan olmuyor. Çok yetkili biriyim. Ve sizin de bana işiniz düştü. İşinizle ilgili çok ciddi bir yatırım, çok ciddi bir gel gelir kapısı olacak bir projeniz var. Ama ben imzalamadan olmuyor. Tamam mı? Duymuşsunuz ki ben de kırmızı giyenlere imza atmıyorum. Üzerinde kırmızı renk varsa, bak çok saçma, ne alakası var yani dosyayla yapılan işle? Olsun, gıcık, ben böyle bileyim yani. E, kırmızı giyenlere imzalamıyorum. Bana gelirken, o dosyayı imzalatmak için bana gelirken, ''Canım benim özgürlüğüme ne karışır? Ben istediğim rengi giyerim. Bu ne saçma şey? Ya ben burada bir bina yapmaktan söz ediyorum. Binanın sağlamlığıyla benim üstümdeki rengin ne alakası var?'' Giyerim ben kırmızı der misiniz arkadaşlar? Bak çok saçma insanın özgürlüğüne aykırı görüyor musunuz arkadaşlar özgürlüğüne aykırı Efendim ve yapılan işle hiçbir alakası yok. Akıl dışı, akıl dışı bir istek ama menfaatiniz var ya arkadaşlar asla kırmızı yani kırmızı ayakkabının altında bile olamaz yani. Bazı ayakkabıların altı kırmızı. Belki ona da bakıyordur. Hani. Orada bile olamaz. Yani hiç giymezsiniz değil mi? İşte Allah ile ilişkinizi böyle düşünün arkadaşlar. Sen Allah Teala'nın imzasına hangi konularda muhtaçsın? Bana muhtaç olmadığınız bir konu söyleyin. Allah izin vermese de ben o işi kendim hallederim diyebildiğiniz bir konu var mı arkadaşlar? Sağlık, mutluluk, huzur, bereket, rızık. Yani sayalım. Her şeyi ona borçluyuz. Ve Cenab-ı Hak işte sayıyor. Ben işte namaz kılınmasını istiyorum. Ramazan geldiğinde oruç tutulmasını istiyorum. Söz söylediğinizce doğru konuşmanızı istiyorum. Ya eyyühellezine amenette kullahu ve ulu kavlen sedida. Dost doğru konuşun. Konuştuğumuz zaman böyle yamuklu... E, böyle konuşmayın. Yani yalan da demiyor yani. Hani böyle eğri bile konuşmayın yani. Dost doğru konuşun diyor. Dost doğru konuşulmasını, konuşulmasını istiyorum. Her neyse yani Cenab-ı Hak bizden ne istiyorsa. Ve ben her işimde ona muhtacım. Diyeceksiniz ki ama kurallar çok. allah Teala'nın rahmeti arkadaşlar kurallarından daha çok. Çünkü biz e, o kurallara bazen insan olup da uyamadığımızda eğer kabul edersek hatamızı bize affediyor. Kimi affetmiyor arkadaşlar? Hatasını müdafaa edenlere affetmiyor. Ben ya, doğru yapıyorum. Ne önemi var beş vakit namazı? O eskidenmiş. İnsanlar çok tembelmiş. Oturdukları yerden kalkmıyorlarmış Hicaz'da, Arap Arap Yarımadası'na. Yani bir de var ya arkadaşlar öyle iftiralar atıyorlar ki bakın bütün fetihleri bu insanlar yaptılar. O tembel dediğiniz insanlar yaptılar. Yani bugün biz burada oturmuş Müslümanlığı konuşuyorsak onların gelip bize İslam'ı anlatmasıyla oldu bu. Yoksa biz nerede efendim arkadaşlar çadırlarda göçebe olarak yaşıyorduk yani. Onun için işte çeşitli bahanelerle ee, namaz gereksiz tesettür de gereksiz çünkü su yokmuş o zaman su olmadığı için saçlarını yıkayamıyorlarmış kadınlar yıkayamadıkları için çok çirkin oluyormuş işte e, kokuyormuş e, bitleniyorlarmış falan filan o yüzden başörtüsü emredilmiş ona da bu yüzden gerek yok işte domuz etiyle ilgili şimdi bugünlerde çıkıyor arkadaşlar domuz etini bile e, müdafaa ediyorlar en hasıl, arkadaşlar ihlas dediğimiz şey de işte budur Sadece Allah emrettiği için. Ha, e, ama siz demin dediniz ki, şimdi şöyle bir itiraz gelebilir burada. Siz demin dediniz ki benim benim Allah'a ihtiyacım var. O yüzden onun dediklerine dikkat etmeliyim. Çünkü o benim rızkımı verecek, işte bana sağlık verecek, bana işte verecek, benim istediğim her şeyi ben ancak ondan isteyebilirim. Ancak o. İzin verirse bunlar bana ulaşır. Arkadaşlar bu da ikinci sınıf bir kulluktur. Bundan da haberiniz olsun. İkinci sınıftır. Birinci sınıf ibadet, Allah sana hiçbir şey vermeyecek olsa da ona kulluk etmektir. Bu da Kur'an-ı Kerim'de bunun örneği Eyüp aleyhisselamdır arkadaşlar. Ee, şimdi irade, e, sebat ve ihlas. Bunlar arasındaki ilişkiyi de anladık mı? Yani irade olmadan, Arkadaşlar çünkü bizim çok güçlü bir nefsimiz var. Bizim hayvani tarafımız var. İmam Gazali e, İhya da bunları çok geniş bir şekilde anlatır. Ha, bizim e, onun tabiriyle söylüyorum arkadaşlar. Hoca bize böyle dedi demeyin sakın. İnsanın diyor köpek tarafı var, domuz tarafı var, tilki tarafı var, yılan tarafı var. Hatta sufiler diyorlar ki rüyanızda gördüğünüz hayvanlar, sizin nefsinizin o günkü mertebesini size gösterir. Bu bakımdan rüyanızı da yani herkese anlatmayın. Nefsinizin hangi düzeyde olduğunu şak diye karşınızdakine söylemiş olabilirsiniz. Dolayısıyla bizim o hayvanların yani nasıl tanımlıyorsak, mesela tilki gibi kurnaz işte ne bileyim yılan gibi sinsimini ne, ne diyorsak, işte o mizaçlar bizim hepimizde, Hayvani bir fıtrat olarak var. Domuz neyi simgeliyor arkadaşlar? Şehveti ve hırsları simgeliyor. Köpek de öfkeyi ve şiddeti simgeliyor insanda. En güçlü bu iki tabiat vardır insanda diyor Gazali. Bir de diyor ama Allah bunlarla bırakmadı bizi. Bir de melek tabiatımız var bizim. Melek gibi bir tarafımız var. İşte diyor bu üçünü yönetmek akla düşer. İnsan diyor akılla bu üçünü yönetecek köpeği diyor yani o şiddet ve öfke e, mizacımızı e, domuza musallat ederek onu onunla kontrol edecek yani ne demek istiyor Öfkeni kızgınlığını e, o şiddet duygularını yani kendi nefsinin hırslarına yönelt başkalarına değil kendi nefsini eğitmek için kendi şehevi, Hırslarını yönetmek için onları kullan diyor. Akıl bunu yaparsa o zaman melek tabiatı insanda serbest kalır. Ve böylece insan arkadaşlar kemale erer. İnsanın kemal yolculuğu işte bu hayvani tabiatın aşağıya çeken ağır yer çekiminden kurtulmasıyla mümkün. Yani dürtülerinin baskısından Kurtulmak demeyelim tam bir kurtuluş söz konusu değildir de e, onlara esir olmamak diyelim. dürtülerinin baskısına esir olmamakla insan kemale erebilir arkadaşlar. bunu Burada da neyin önemi e, önümüze çıkıyor? Yine Gazali'nin irşadıyla arkadaşlar taklit ve temrinin önemi önümüze çıkıyor. Ne demek istiyoruz? Yani ben arkadaşlar e, bütün o... İşte nefsani, nefsi emmarenin bütün niteliklerini düşünün işte. Çok mal istiyorum, çok güzellik istiyorum, çok sevilmek istiyorum, çok meşhur olmak istiyorum, çok kazanmak istiyorum, hep önde olmak istiyorum. Bunlar hayvani tabiatımız, yarışçı yarışçı tabiatımız doymayan gözü doymayan tabiatımız bunlar var arkadaşlar şimdi ben bunlardan kurtul, kurtulmak demeyeyim yine Bunları çünkü kurtulmak nefsi öldürmek zannediliyor bu ideal değildir arkadaşlar bunları kontrol altında tutmalıyım haddi aşmalarına izin vermemeliyim ki bunlara hakim olmalıyım ki yükselebileyim peki nasıl yapacağım bunu nasıl yapacağım Ömrünüz ne kadar? Bilmiyoruz. Hadi bildik diyelim ortalama söyleyin. Aklın başında aklın başında kendinle mücadele ederek ahlaki bir yükseliş başarabilmek için ne kadarlık bir ömrün var? 15 yaşına kadar olanı sayma. 80'den sonrasını da pek sayma. Yani kişisine göre değişebilir. O arada işte çoluk çocukla geçirdiğimiz zamanla yani bizim 20-25 yıllık bir zamanımız var bunları yapabilmek için arkadaşlar bir zamanımız var. Ve dolayısıyla deneme yanılmayla vakit geçirmeye müsait değil. Bu yüzden taklit hayati önemi arz eder. Bakın dikkat edin bugün taklit de aşağılanıyor. Başkalarını taklit etme. Sen özgün ol. Sen ol. Kendine ait bir yolun olsun. Sen karar ver her şeyin doğrusuna yanlışın. Ya nasıl yapacağım bunu bu kadar kuvvetli güdüler varken. Arkadaşlar taklit ne demek yalnız kimi taklit edeceğini çok iyi seçeceksin. Kimi taklit ediyorsun? Burada da artık bazılarınız için çok tekrar olacak ama ne yapayım onlar da her konuşmaya gelmesinler. <gülüyor> Arkadaşlar ee, Allah uzun ömürler versin. Ben Gülsen Ataseven'den dinledim. O da bir başkasından aktardı bize. Burada da taklidin ne kadar hayati önemi olduğuna dair çok güzel bir benzetmedir. Diyor ki dünya hayatı bir imtihan salonuna benzer. Bir imtihan salonuna alınıyorsunuz, kritik bir imtihan. Arkadaşlar farz edin, koşa koşa gittiniz, girdiniz içeri. Bu imtihan salonuna hangi marka arabayla geldiğinizin hiçbir önemi yok. Üzerinizde giydiğiniz kıyafetin kalitesi, hangi tasarım mı, hangi terziden çıktı, kaç para verdin hiçbir önemi yok. Taktığın takılar, cilt bakımı yaptın mı gelmeden önce hiçbir önemi yok. Bunların hiçbir önemi yok. Ne önemli bu imtihanda arkadaşlar? Kağıda ne yazdığın. Öyle değil mi? İmtihanlar. Kağıda ne yazdığın önemli. Yalnız bu dünya imtihanının diğer imtihanlardan bir farkı var arkadaşlar. Süre belli değil. Diğer imtihanlarda 3 saat mi, 2 saat mi süre bellidir. Oturduğun anda kum saati çevrilir, başlar. Sen bilirsin ne zaman biteceğini. kendine ona göre ayarlarsın. Bu imtihanda senin kağıdın 10 dakikada dalınabilir. Üç saatte bırakılabilir. Yani Hı. ömür belli değil. Belli olmadığına göre Aa, o ne takmış, bu ne giymiş, onu kim getirmiş, buranın da ışıklandırması nasılmış, duvarlar ne renk falan böyle geçirilecek vaktin yok çünkü her an kağıt alınabilir. Hemen oturur oturmaz yazmaya başlamam lazım. Ama buna mukabil bir kolaylığı var bu imtihanın. Kopya çekmek serbest. Yani yanındakine bakıp onu ne yazdığını aynısını yazabilirsin. Kopya yasak değil. Şimdi en kritik konu ne burada? Kimden kopya çekiyorsun? <gülüyor> ya yanlış birinin yazdıklarını yazıyorsan. Bu açıdan arkadaşlar zamanımız kısa olduğu için ömür ne zaman bitecek belli olmadığı için bizi aşağıya çeken hayvani dürtülerimiz çok baskın olduğu ve bize çok zaman kaybettirebileceği için taklit burada çok kurtarıcıdır ve her ne kadar biz kimseyi taklit etmiyoruz bu düşünceler bizim özgün düşüncelerimiz diye bize hava atsalar da arkadaşlar güneşin altında yeni bir şey yoktur. Herkes bir başkasının söylediğini yeni kelimelerle söyler. Ben Çalmıca Kızı sesinde ortaokulu okudum 74-77 yılları arasında arkadaşlar. O yılları bilenler vardır aranızda. Çok kritik böyle zor zamanlardı yani. Ee, anarşi dorukta işte fikir çatışmaları vesaire. Bizim din dersi hocamız da çok başarılı bir din dersi hocasıydı. Okuldaki gayrimüslimler bile onun derslerine girerdi dinlemek için. Yani o kadar etkiliydi. Seçmeli bir ders olmasına rağmen en kalabalık ders din dersi hocasının dersi olurdu. Bir gün birisi dedi ki hocam dedi bu din dediğimiz şeyler hep birbirinin aynı dedi. Hepsi aynı şeyleri tekrar tekrar anlatıyorlar. Yani İslam'da orijinal değil dedi. Bak ortaokulda biz bunları demek gidiyormuşuz hocaya. Ondan sonra hoca dedi ki hiç unutmuyorum verdiği bu örneği. Sen dedi bana şimdiye kadar hiç kimseden duymadığın, hiçbir yerde okumadığın bir cümle söyle dedi. Yani insanoğlunun söylediği şeyler hepsi birbirinin aynıdır. Taklit kurtarıcıdır arkadaşlar. Ama ideal değildir. Bak kurtarıcıdır. Kurtarıcıdır. Ama ideal değildir. İdeal olan tahkike ulaşmamızdır. Yani o Kritik dönemlerde taklitle kendinizi kurtarırsınız. Ne demek bu? Denize düştün, yüzme bilmiyorsun. Ne yapacaksın? Birisi simit atmış bir kayıktan. Ona yapışacaksın yani. Ama bu simit şöyle ama bu kayığa ben nasıl bineyim diyemezsin yani. Ama ideal olan nedir? Çıkar çıkmaz yüzme öğren kardeşim. Cık, yüzme öğren yani. Taklit özellikle arkadaşlar gençlik yıllarında. Ona ne deniyor? Taklit derseniz kimse kabul etmiyor da identifikasyon deniyor arkadaşlar. Öyle deyince belki kabul ederler. Yani kendi karakterini, kendi kimliğini bulana kadar birileriyle özdeşleşme. Birileriyle özdeşleşme. Bugün siz bu taklit edilecek kişileri düzgün sunamazsanız topluma arkadaşlar ya fenomenler, ya futbolcular, ya şarkıcılar, ya uyuşturucu kullanan bir takım insanlar bunlar işte onlar gibi giyinmek, onlar gibi konuşmak, onların esprileriyle konuşmak, onların şakalarını yapmak vesaire yoluyla taklit ediyorlar gençler birbirini. O kadar taklit ediyorlar ki arkadaşlar estetik operasyonlar sonucunda korku, bir korku filmine doğru gidiyoruz. Herkes birbirinin aynı. Saçlar aynı uzunlukta, aynı modelde. Konuşma tarzları hep aynı <gülüyor> arkadaşlar. Ondan sonra e, yüzdeki biçimler, gözlerin kalkıklığı, pörtlekliği işte neyse yani. Bütün davranışlar, bak hiç orijinal birisi yok. E, epey bundan birkaç sene önce bir e, genç bir fotoğrafçıyla tanıştım. Genç bir delikanlı. Ondan sonra e, e, moda fotoğrafçısıymış. Ben de espri olsun diye dedim ki, o dedim sen şimdi dedim moda fotoğrafçısın, mankenler <gülüyor> işte bütün hani o dünya nasıl bir dünyadasın falan dedim. Ondan sonra dedi ki, hocam dedi e, ben dedi artık dedi güzel aramıyorum, doğal arıyorum dedi. güzele bakmıyorum artık dedi. Doğal olan insana bakıyorum. Yani o derecede bakın insanlar birbirini taklit. O burnunu böyle yapmış biz de aynı yapalım. O kaşını böyle kaldırtmış, doldurtmuş bilmem ne yapmış. Ve yaşta yaşta fark etmiyor arkadaşlar. 70 yaşındakiler de yapıyor. Elhasıl arkadaşlar taklit çok önemli. Peki taklit ettik birine. Onu taklit etmek o davranışı içselleştirmemize yardım ediyor mu o ahlakı, o ibadeti? Hayır arkadaşlar. Temrin geliyor ondan sonra da. Temrin yani o davranış bizden otomatik olarak sağdır olana kadar egzersiz demek. Temrin egzersiz demek. Yani bir piyano virtüözü, bir piyano sanatçısı sahneye çıkıp hatta önünde notalar bile yazılı olmadan bazen... Bir eseri böyle hatasız tek bir yanlış tuşa basmadan çalabilmesi için kaç saat daha öncesinde o eseri egzersiz yapıyor arkadaşlar. Ee, bir ressam hakeza işte meşhurdur bu hikaye bir hattata gitmiş birisi demiş ki bana bir vav yaz demiş. Vav harfi tek başına biliyorsunuz şeydir tablodur yani sanat değeri var. Adam da vavı yazmış ya yani. bir vav. Ondan sonra e, borcum ne demiş baya büyük bir para söylemiş demiş ya insaf demiş ya bir vav için demiş bu parayı istiyorsun demiş o da demiş ki ben demiş bu vavın parasını istiyorum ömrüm boyunca bunu böyle çekebilmek için çektiğim bütün vavların parasını istemiyorum demiş yani o aşamaya gelene kadar e, egzersiz de çok önemli namaza başladın karar verdin bugün coştun namaza başlamaya karar verdin Yarın bir bakıyorsun ki otomatiğe bağlanmış. Böyle olmayacak arkadaşlar. Bazı günler yatsı zor gelecek. Bazı günler sabah namazı zor gelecek. Bazı günler ikindi namazı tam çarşıdasın, tam bir yerdesin. Ay nasıl kılacağım diyeceksin. İşte oradaki devamlılık, süreklilik. Onun için bizim atalarımız ne demiş? Kırk gün devam etmek lazım bir davranışın ahlak haline gelebilmesi için demişler. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş toparlayayım bütün ibadetler de hakeza böyledir. Ve e, ibadetler ahlakımızı ne açıdan güçlendirir? Pek çok açıdan. Yani onu benim tek tek saygımdan mümkün değil. Ama birkaç bir şey söyleyeceğim. E, öncelikle arkadaşlar irademizi güçlendirirler. Yani beş vakit namazı Hastayken de, yoldayken de, misafiri varken de, çocukları küçükken de, işte sayın yani e, üzgünken de, çok mutluyken de, bir kutlamanın ortasında, bir cenazenin ortasında, her durumda bu beş vakit namazı kılan insan arkadaşlar diline hakim olmak, eline hakim olmak, işte güzel ahlaka dair davranışları gerçekleştirebilmek konusunda da büyük bir kabiliyet. Başarır demiyorum ama büyük bir kabiliyet kazanmıştır. Bu nedenle Ankebut suresinde e, namaz insanı kötülüklerden alıkoyar ayeti kelimesi var. E, bütün ibadetler içinde bir tek bu namaz için söyleniyor. Niye arkadaşlar? Bütün ibadetler e, diğerleri yani bakın işte oruç senede bir aydır gene uzun bir ay ama bir sonu var yani. Sayıyorsun 25 gün, 26 gün sayıyorsun bitiyor yani. Hac ömürde bir kere. Zekat da bazı cimri insanlara çok zor geliyor zekat. Herkes, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Sizin iradenizin denendiği yer en kolay yaptığınız işte değildir. En zor yaptığınız iştedir. Bunu da şu söz çok iyi açıklar. Bir zincirin sağlamlığı en zayıf halkasının sağlamlığı kadardır. Yani en zayıf mesela 100 tane halka varsa bir zincirde bir tanesi sadece zayıf. 99 tanesi sağlamsa çektiğinizde o bir tanesinden kopar. Sizin de iradeniz nerede zayıf? Yani kimisi mala düşkündür. Kimisi ne bileyim keyfine düşkündür. Kimisi cinselliğe düşkündür. Herkes bir şeye bir şeylere düşkündür veya zaafı vardır o konuda. Efendim işte onun dinli konularda imtihan edildiği yer orasıdır. İşte bu. Ee, arkadaşlar bazıları cimridir ama gözünü kapatır senede bir kere zekat. Değil mi? Senede bir kere verir. Namaz işte arkadaşlar her gün. Her gün. Ve hiç alternatifi yoktur. Bak orucu kaza edersin. Tutamıyorsan fidye verirsin. Hacca gidemiyorsan yerine birini gönderirsin. Bak hepsinin alternatifleri var. Ama namazın alternatifi yoktur. Senin yerine başkası kılamazsın. Servet versen ödeyemezsin. Efendim, ve e, şeyi yoktur yani hatta klasik kitaplarımızda, biraz canınızı sıkayım, klasik fıkıh kitaplarımızda na, mesela bir insan 10 yıl namaz kılmamışsa bunları nasıl kaza edecek diye bir bölüm yoktur. Çünkü 10 yıl namaz kılmaması bir Müslüman için ihtimal dahilinde değildir yani. Ne derler o yüzden? Derler ki kazaya kalana, kalan namazlarda, Niyette vaktin tayini şarttır. Vaktin tayin ne demek? Ya Rabbi geçen cuma kazaya bıraktığım ikindi namazının farzına diye niyet ederken hangi vakitte, hangi gün kazaya bıraktıysan onu belirteceksin niyet ederler. İşte bu yüzden biz onu kolayına gitmişiz. Ya en son kazaya kalan ya ilk kazaya kalan diyerek o tayini yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Fıkıh kitaplarımızda bir insan gemi kazasına uğrasa ve e, suyun üzerinde bir tahta parçasına tutulmuş olarak kalsa, namazlar geçiyor vakit, o da sürükleniyor suyun üstünde, o namazı nasıl kılacak diye bölüm var. Bölüm derken yani başlık var, alt başlık var. İşte sadece gözünü oynatabilen felçli biri aklı, aklı başındaysa o namazı nasıl kılacak? Onunla ilgili tarifler var, imayla namaz kılmakla, gözle namaz kılmakla ilgili. Onun için namazın alternatifi yok, kazası yok, yerine konabilecek bir şey yok. Bu bakımdan bütün ibadetler içerisinde insanın iradesini en çok kuvvetlendiren şey namazdır arkadaşlar. Bu konu biraz tavuk mu yumurta mı meselesine benziyor. İradesi kuvvetli olanın namazı daha sağlam olur. Namazı sağlam kıldıkça da irade kuvvetlenir. Yani ikisi birbirini karşılıklı olarak etkiliyor diyeceksiniz ki çok sorulan sorulardan biridir onun cevabı ben de Allah'a şükür hazır size yeterse yeter yetmezse yapacağım bir şey yok arkadaşlar çok sorulan bir soru nice namaz kılanlar var ki şey ahlakları güzel değil ama siz diyorsunuz ki işte namazla ibadetle ahlak arasında bir etkileşim var diyorsunuz arkadaşlar benim cevabım şu ya bir de namaz kılmasaydı ya bir de sen onu öyle düşün çünkü arkadaşlar insanları ben bunu e, 175. kere anlatıyorum. İnsanları arkadaşlar bir sayı doğrusu üzerinde düşünüyorum. Herkes bu sayı doğrusu üzerinde belli bir noktada dünyaya gelir. E, ailesi, genetik özellikleri, içine doğduğu sosyal muhit, doğduğu devir. Yani biz Fatih Sultan Mehmet devrinde, e, Eyüp semtinde dünyaya gelmedik yani. Doğduğu devir, mesela bazıları var övünüyorlar. Mollalar ailelerim, şeyhler, mollalar, dedeleri. 3-4 nesil yukarıya doğru hepsi alim falan. insanı şöyle diyesi geliyor, o övünüyor ya bunlarla. Peki sen niye böylesin kardeşim diyesi geliyor insanı. Hani öyle bir aileden. Böyle avantajlı durumlarda doğanlar var. Eğitim alma imkanı olan olmayan var her neyse. Şimdi bir insan düşünün arkadaşlar. Eksi 30'da dünyaya gelmiş. İşte terk edilmiş bir çocuk olsun e, ne bileyim e, hep böyle itelenmiş kakalanmış olsun insanlardan e, hainlik görmüş olsun terk edilmek zaten başlı başına bir felaket ve ki olumsuz şartlarda dünyaya gelmiş fakat daha sonra Müslümanlarla karşılaşmış, hoşuna gitmiş, camiye gitmeye başlamış, işte vaaz dinlemeye başlamış falan. Fakat bu çocuklarda ben bu devlet himayesindeki çocuklara yani terk edilmiş çocuklarla çalışıyoruz bir grupta. O yüzden birazcık biliyorum arkadaşlar bunlar da çok temelde bağ kurma problemi olduğu için daha sonra da o bağı kuramıyorlar. Yani kimseye güvenemiyorlar. Mesela bu insan geldi geldi eksi otuzdan eksi beşe tamam mı? Namazını kılıyor, imanı var, efendim inançlı, işte dikkat etmeye çalışıyor ama yalan söylüyor ve sözünde durmuyor. Mesela bunlar sözlerinde durmuyorlar arkadaşlar. Çünkü sana sorumlu hissetmiyor kendini. Hiç kimse ona sözünde durmadığı için bilmem anlatabiliyor muyum? Yalan söylüyor, sözünde durmuyor. Sen şimdi bunu görüyorsun bir de hacca gitmiş tamam mı? Bunu bir kenara koyun. Sonra beni görüyorsunuz arkadaşlar. Bana bakıyorsunuz, ay ne kadar güzel bir Müslüman diyorsunuz. Halbuki ben artı 20'de doğmuşum. İşte İstanbul'da anası belli, babası belli, ailesi dine yöneltmiş, dini okullar bulmuş, eğitimler aldırmış, e Allah da bir akıl fikir vermiş, işte ne bileyim yani kendince yolunu bulmuş bir insanın. Ben de bu artı 20'den artı 30'a gelmişim. Şimdi beni görüyorsunuz diyorsunuz ki ne kadar güzel Müslüman. İşte Müslüman böyle olması lazım diyorsunuz. Ona bakıyorsunuz. Bir de namaz kılıyor, bir de hacca gitmiş. Devamlı yalan söylüyor. İşte sözünde durmuyor. Böyle Müslüman mı olur diyorsunuz. Halbuki hangimiz daha çok ilerledi arkadaşlar? E -5'teki. Çünkü o 25 basamak ilerledi. Ben ise sadece 10 basamak ilerledim. Allah Teala bize baktığında nereden başladığımıza da baktığı için Bakacağı için arkadaşlar Allah bizi hesaba çekecek Allah'tan. Efendim insanlar bizi birbirimize hesaba çekecek olsaydık hiçbirimiz cennete giremezdik. Sözün özü arkadaşlar ahlaki açıdan iradesi sağlam, karakteri kuvvetli insanların ibadetleri de Müslümanlıkları da daha güzel oluyor. Yani güzel Müslümanlık güzel karakter üzerinde yükselebiliyor. Burası çok önemli karakterde bozukluk olduğunda, işte az önce verdiğim örneklerdeki gibi ama hani orada da suçlamıyoruz. Sadece tanım, tanımak ve tanımlamak için söylüyoruz. Karakterde bir problem olduğunda arkadaşlar, aynı giydiğin kazanın üzerine olmaması gibi ya üstünden dökülüyor, ya çok dar geliyor, her yerden bir, bir yer pörklüyor, ya işte çorap yırtık, parmaklar fırlıyor. Bunun gibi oluyor yani. Müslümanlıkta. Hiç yoktan iyidir ama örnek ve bakınca insanın içi açılan bir Müslüman olmuyorsun, olmuyoruz. Ee, eğer arkadaşlar bir insan, acizane kanaatim, bunlar benim kanaatim, ee, beş vakit namazı düzgün bir şekilde, tabii ki, e, tabii ki derken olabilir, olsun, varsın anlamında söylemiyorum. Zayıf olduğumuz için bazen kazaya kalabilir ama o kazaya kalanı da üzerinden beş vakit geçmeden kaza ediyorsak arkadaşlar, Biliyorsunuz değil mi onu? Melekler o günahı yazmıyor. Biliyor musunuz bunu? Ee, Peygamber Efendimiz diyor ki Cenab-ı Hak bizim biliyorsunuz iki omuzumuzda birer melek var. Ki rağmen katibin melekleri yaptıklarımızı yazıyorlar. Sağ omuzumuzdaki melek iyiliklerimizi yazıyor. Sol omuzumuzdaki kötülüklerimizi yazıyor. Bir yanlış yaptığımızda sol omuzdaki melek defteri açıyor yazacak. Sağ omuzdaki meleği Cenab-ı Hak ona başkan tayin etmiş. Diyor ki bekle belki tevbe eder diyor. 5 namaz vakti geçene kadar bekletiyor arkadaşlar. Yani 24 saat. 24 saat içinde o günaha tevbe edersek, eğer bir kul hakkıysa helalleşirsek, düzeltirsek, bu, bu çok önemli. Bir yerde bir şey konuştunuz, birini kırdığınızı hissettiniz, hemen telefon açın dönüşte arkadaşlar. Deyin ki ya ben seni biraz galiba orada kırdım, ne olur hakkını helal et deyin. Seni biraz üzdüm galiba deyin. Yani telafi edin, düzeltin. Düzeltmemek ve hatasını savunmak şeytanın yoludur. Düzeltmek, özür dilemek Adem'in yoludur. Arkadaşlar Adem Aleyhisselam'ın yoldur. İşte e, üzerinden vakit geçmeden kaza edin. Bir sonra mesela sahibi tertip diye bir kavram var. Bir sonraki namazdan önce geçirdiği namazı kılanlar. Hiç namaz kalmamış kazaya. Bunlara sahibi tertip deniyor. Şimdi bu şekilde bir insan namazını kılması demek bana göre arkadaşlar. İnşallah yanılmıyorumdur. Vakti hakim demektir. Vakti hakim. Siz de bilirsiniz... Bunu bilhassa nerede bilirsiniz biliyor musunuz? Namazları vaktin evvelinde kıldığınızda o gün iki misline çıkar vakit. Her namazı ezan okunur okunmaz kılın. Günün ne kadar uzun olduğunu fark edersiniz. Ne kadar uzun olduğunu. Çünkü vak vaktin bilincindesin. Şimdi öğlen oldu, şimdi ikindi oldu. Takip ediyorsun. Namazı kılmak... Arkadaşlar insanın vaktinin bereketlenmesine, vakti hakim olmasına, ay bugün de akşam oldu hiçbir şey yapmadık dememesine, yani günün e, kıymetinin bilinmesine yardım eder. Arkadaşlar oruç tutmak dürtüleri kontrol etmeye yarar. Çünkü insandaki en temel iki dürtü açlık ve cinselliktir. Oruçta bu ikisini kontrol altına alıyorsun. Efendim tek şartla, İftar vaktinde böyle firavun sofrası gibi sofralar kurmamak şartıyla. Yani o gündüz yiyemediğinin hıncını iftarda çıkartmamak şartıyla. Zekat arkadaşlar mala hakimiyettir. Yani bazı insanlara mal hakimdir, onlar veremez. Hep yoktur, onlar hep yoktur. Hep nakit sıkıntısı çekerler, hep azdır paraları, hep böyle bir... Darlık halindedirler, kendilerini öyle hissederler çünkü mal ona hakim, o malına hakim değil. Yani ibadetler arkadaşlar dikkat ederseniz vaktimize, nefsimize ve malımıza hakim olmamızı sağlar. Bunlara hakim olan insanın ahlakı nasıl olur arkadaşlar? Bakın ona cömertlik zor gelmez, vericilik zor gelmez, yardım etmek zor gelmez, nefsine hakim, affetmek zor gelmez, efendim siz söyleyin yani Cenab-ı Hak'tan kanaat zor gelmez, malına hakim onu görüyor zaten ne kadar mutlu olduğunu. Dolayısıyla ahlakla bu ibadetler arasında böyle karşılıklı bir etkileşimde olduğu kanaatindeyim arkadaşlar. E, ve 3 aylar e, çok kıymetli bu açıdan. Niye? E, çünkü arkadaşlar eğer bütün zamanlar eşit olsaydı insan zamanın nasıl geçtiğini çok anlayamayabilirdi. Aynen bir ikaz gibi bu mesela bir kandil geliyor öbür kandil geliyor Ramazan geliyor işte bir yıl içerisinde Ramazan ayı Ramazan ayı içerisinde Kadir gecesi bir haftanın içerisinde Cuma günü Cuma gününün içinde seher vakti her 24 saatin içinde seher vakti yani hep böyle vakitlerin içinde daha kıymetli olan anlar var. Cuma saati mesela bonus, yani orada yaptığın duar reddolunmuyor, oradaki tevbe reddolunmuyor. Bunlar bonus vakitlerdir yani. Seher vakti işte sabah namazın vaktinin girmesinden önceki vakittir. Tam sahur vakti dediğimiz vakitler. Orada yapılan tevbelerin kıymetiyle ilgili ayetler var. En hasıl arkadaşlar bu üç aylar bilhassa hani ibadete yönelmemiz için ahlakımıza, ahlakınızla mücadele ederken de bir tavsiyem var arkadaşlar. Külliyi bir savaş başlatmaya gücünüz yetmiyorsa teker teker gelin. Hani diyorlar ya kavgada adamsanız teker teker gelin diye. Teker teker uğraşın arkadaşlar. Bazıları çok güçlüdür bakın iradesi. Mesela Malcolm X'i düşünün. 40 yaşında 40 küsur yaşında vefat etmiş. Dünyaya adını geçirmiş arkadaşlar. Bunun bir yarıdan fazlası zaten yanlış yollarda geçmiş. Uyuşturucu, sefaahat, kötülük, suç Ortamında geçmiş, hapislerde geçmiş. Yani bu ihtida edenlerin bazıları arkadaşlar, bir dikkat ettiyseniz eğer, mesela Müslüman oluyor, bir yıl sonra her şeyi halletmiş oldu. Yani namazı da beş vakit işte tesettürü de hacca da gitmiş, her şeyi. Niye arkadaşlar? Ne farkı var bizden? İradesi kuvvetli. Çünkü adamlar şakır şakır yağmurun altında da koşusunu yapıyor. Yani iradesi kuvvetli olanın arkadaşlar dindarlığı da işte az önce söyledim ya dindarlığı da ona göre oluyor. Biz öyle mi böyle mi yapabilir miyiz yapamaz mıyız diye ne kadar o ilerliyor. Ee, efendim 3 aylar bu açıdan çok büyük bir fırsat ganimet. Ahlakı denedik ahlaka toptan bir savaş açamıyorsanız yani ben bu sene bütün ahlaki kusurlarımı bırakacağım. Eksik olan bütün güzellikleri ve iyilikleri de tamamlayacağım. Bu çok büyük bir savaş. Yani yapabilen varsa helal olsun. Benim tavsiyem birer birer girmeniz arkadaşlar. Birer birer. Bu sene üç aylarda işte ben çok sabırsızım ağzıma geleni söylüyorum. Bu sene üç aylarda daha az konuşacağım. Dilimi tutacağım. Her aklıma seni söylemeyeceğim. Kimseyle çekişmeyeceğim mesela buna karar verin göreceksiniz bir de bu ahlakın şöyle bir şeyi var Demin, en başta dedim ya arkadaşlar organik yani sistem birbiriyle ilişki halinde siz şimdi kendi, mesela dilinize hakim olmayı başardınız, başardınız diyelim bakın kaç tane nitelik kazandınız sabır, hilim yani kaç tane olumlu niteliğe çünkü sabır olmadan kendine hakim olamazsın Hil yani reaksiyoner olmamak demek, tepkisel olmamak demek. Bir tanesini başardığında otomatik olarak ötekiler de gelecek. İzzet, saygınlık, birçok ahlaki nitelik bir arada gelecek. Bu ahlaki kusurlarımızı bulma konusunda da Esma-i rehberliğinden yararlanabilirsiniz. Orada çünkü insana tecelli ettiğinde ahlakı nasıl olur insanın diye böyle bir şeyler var, işaretler var. O işaretleri alıp bunlar bende var mı yok mu diye bakıp benim için öncelikli olan hangisi diye karar verip oradan başlayabilirsiniz. Eskiden bunları bizler için efendim Mürşidi Kamiller yapıyordu, aile büyükleri yapıyordu, kıymetli birebir usta çırak ilişkisiyle öğrencisini yetiştiren Hocalar yapıyordu. Şimdi tek başımızayız arkadaşlar. Ee, öğretmenler sınıftaki öğrencilerini tanımıyor. Bilmiyor bile yani. Bırak niteliklerini bilmeyi. Anne babalar anti aging peşinde. Nasıl yaşlanmayız? Andropoz, menopoz, işte çocuğun ahlakı falan çok fazla şey değil yani. Mesele değil. Yani karikatürüze ediyorum. İstisnalar elbette var. Yani tek başımızayız sözün özü. Dolayısıyla kendi kendimize bunu yapacağız. Öyle dışarıdan medet ummayı da bırakın derim bana sorarsanız. Benim anlatacaklarım kısaca bu kadar. Sizin sorularınız varsa bir iki tane soruya zaman ayırabiliriz. Evet Yasemin. Yok soru yok. Evet ha, bir tane en arkada var. En arkaya gitmeyin Siz yüksek sesle söyleyebilir misiniz? Evet, evet. Evet. Özellikle bugün bu ayın 3'ü işte Recep çok önemli bir gün. Bugün özellikle ben bir bu konuda Yani beni, şöyle arkadaşlar benim ne düşündüğüm hiç önemli değil. Önemli olan ibadetlerin Arkadaşlar içtihadi olmadığını, kıyasi olmadığını bilmemizdir. Bu bir fıkıh, fıkıh kuralıdır. Ne demek ibadetler içtihadi, kıyasi değildir arkadaşlar? Yani peygamberimiz oturmuş, ey Müslümanlar bizim işte bir dinimiz var, bir Rabbimiz var. Ona kulluk etmeliyiz, ibadet etmeliyiz. Nasıl yapalım sizce deyip konuşup. Tartışıp beş vakit namazda karar kılmışlar. E namaz nasıl olsun, şöyle olsun, e, tesbih nasıl olsun, şöyle olsun diye kendi veya abdest gerekse, mesela acizane kanaatim arkadaşlar, Hicaz bölgesinde abdest diye bir gerekliliği hiç kimse düşünemez Belki de. Yani su yok. E, dolayısıyla ibadetler Allah'ın öğretmesiyledir arkadaşlar. Bu ne demektir? Yani bir e, ibadetle ilgili bir ayet yoksa, Sahih bir hadis yoksa o ibadet uydurmadır. İnsanların uydurmasıdır. Dolayısıyla dinin aslından değildir. Peki dinin aslından değil ama işte Berat gecesi yüz rekat namaz kılarsan bilmiyorum şu anda uyduruyorum. 100 rekat, her her rekatta şunları okursan işte günahlarını affolur falan. Mesela şey diyorlar, ana baba hakkı namazı. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Sen ana babanla helalleşmedikçe yani 7-24 secdeden başını kaldırmasan ana babanın hakkını ödeyemezsin yani. Kul haklarının birinci sırada gelenidir. Ödeyemezsin. Dolayısıyla bu, bu ibadetler uydurmadır. Ama yapsak ne olur? Bir şey olmaz arkadaşlar. Yapın. Yani bir şey olmaz. Tek şart bunun gerekli olduğu, bunu yapmazsam eksik olduğu, böyle söylemeyeceksiniz. Yani böyle söylememek şartıyla... Böyle bir şey duydum, böyle bir dua, çok hoşuma gitti. E, e, film izleyecektim, oturayım bu duayı okuyayım. İşte ne bileyim yatıp uyuyacaktım, şu namazı kılayım, öyle yatayım. Böyle bir namazdan bahsediliyor. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Bizi çünkü neyin kurtaracağını bilmiyoruz. İnsan hani denize düşünce yılana sarılır. Dolayısıyla ben bitat ve hurafelere böyle bakıyorum. Yani onun bitat olduğunu bilerek, anlatabiliyor muyum? Bilerek. Şart koşmayarak, bu dindenmiş gibi aktarmayarak, başkalarına da hiç aktarmam. Bugüne kadar beni yıllardır dinleyenler var aranızda. Bir kere bile şu gecede şu namazı kılın, bu gecede bu tesbihi çekin bir kere bile söylemedim. Çünkü aslı yok. Yani benim o konudaki kanaatim şudur. Ben bir şey söylediğimde birisi bana... Bunun kaynağı ne hocam dediğinde 24 saat içinde o kaynağı gösterebilmem lazım yani. Allah da bu iddiamla beni imtihan etmesin ama dolayısıyla hiçbir kaynakta güvenilir bir kaynakta yeri olmayan bir hele de bir ibadeti söylemenin ben benim açımdan çok sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü dinde aslı olmayan, dinde yeri olmayan bir şeyi dindenmiş gibi insanlara uyduruyorsunuz. Bu tehlikeli bir şey. Ama yapmak benim içimden geldi. Veya hiçbir şey okumasanız ya ben 3 aylar boyunca işte her akşam Allah rızası için 2 rekat namaz kılacağım yapmadan önce. E ne güzel. Yani kılın arkadaşlar. Kılmanızda bir sakınca yok. Yapmanızda bir sakınca yok. Tekrar ediyorum. Evet. Buyurun. E, ben lisede öğretmenim. E, ders saatinde biraz daha Sıfı yani fazla sınıfa iniliyordum ama ders takmaz. Ee, bu sürede gençlerle e, iç içe olduğum için ibadet ve ahlak konusunda nasıl yardımcı olabilirim? Nasıl yönlendirebilirim? ya Nasıl davranabilirim? Konuda öneriniz var mı? Ya hocam çok kıymetli bir soru ama zor bir soru benim açımdan. Ben hiç öğretmenlik yapmadım. Ee, öğretmenlik yani bir Kur'an kursunda çok çocuk sayılırım yani 18-20 yaşlarında yaptım ama fahri olarak yani o sayılmaz. Ee, dolayısıyla e, söyleyeceğim şeyler gerçekçi olmayabilir yani hani şartlarınıza çok uygun olmayabilir. Ee, bugün için özellikle ben e, öğretmen öğrencilerin sevdiği öğretmen olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ama. Onlar beni sevsin diye, işte ne bileyim işini ciddi yapmayan, böyle lay lay vakit geçiren öğretmen olarak değil. Yani e, yumuşaklığımızla, anlayışımızla, onlara konuştuklarında değer vererek, değer verilmek çok önemli gençler için. Ondan sonra konuştuklarında dinleyip, haklı olduklarında haklısın diyebilmek. İlla hep biz onlara bir şey öğretecekmiş gibi değil, bak bunu da ben senden öğrendim. Hiç böyle düşünmemiştim diyebilmek. O iletişimi güzel kurmanın ve güzel bir zemin oluşturmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan hocam sevdiği dersin, sevdiği hocanın dersini seviyor. Bak lise yıllarındayken her sene sevdiğiniz ders değişir. Bu sene matematiği seneye Türkçeyi sevebilirsiniz yani. Niye? Hoca değişti çünkü. Hoca ne kadar sempatikse bu tekrar ediyorum kuralsız, Böyle hani maskarası olmuş, öğrencilerin maskarası olmuş öğretmen anlamında değil. Bir de bunu tartışılabilir bu, korkuyorum aslında söylemeye ama benim yaklaşımım herkesle çok fazla ilgilenip çok az sonuç almak yerine değdiğini düşündüğünüz birkaç kişiyle daha yakından ilgilenmenin daha değerli olduğunu düşünüyorum. Ama benim bu görüşümü eleştirenler var. Yani olabilir, saygı duyuyorum. Doğru değil diyenler var. Ben yani her zaman e, ben de öyle yetiştirildiğim için yani bir sınıfta 40 kişi varsa bunların içinde işte o 40 kişiye ayırdığınız enerjinin küçücük bir kısmını yüzde 5'ini falan bunların içinde buna çok değdiğini düşündüğünüz bir kişiye ekstra ayırmanızın e, çok daha uzun vadede e, iyi bir yatırım olduğu kanaatindeyim bilmem anlatabildim mi arkadaşlar evet rica ederim Küçücük de olsa kişisel onları kişisel, mesela isimlerini öğrenmek çok önemli. İsimleriyle hitap etmek çok önemli. Küçük böyle kişisel cümleler yani ona özel bir cümle. Mesela defterin, kağıdının kenarına yazmak, defterinin kenarına yazmak yani ilişki, bir ilişki kurmak çok önemli. Ama bunu öyle iyi ayarlamalısınız ki şartları bilmiyorum. Hani probleme de yol açmamalı. Buyurun. Kim Söz isteyenler çoğaldı. evet. evet. Ee, bütün konuşmalarınızı sanki bana söylüyormuşsunuz gibi hissettim. Ee, neden? Ee, Ailevi olarak yerlerden gelmiş olma şey benzerim hocalık. Gibi. Evet. Ee, sonra buraya gelirken de son zamanlarda aklımda var olan sürekli sorguladığım bu cömertlik kavramı e, kendimi kendimce Römer Atalı olarak ama bunu da bazen e, haddimi aştığım hmm. nokta olarak gördüğüm şeyler var. Bunun sınırı nasıl? He, çok güzel bir soru. Çünkü e, bazı şeylerde yönettiğim bir durumum var. Annevi olarak da evet. e, bir söz hakkımın olduğu ekstra alanlar var. E, bunu bazen babanın yaptığının ötesine geçtiğim halim evet. var. Bunun Şöyle bir arkadaşlar, arkadaşlar tabii ben e, Kişi yani duruma özel sormadığınız için genel bir cevap her duruma uymayabilir. Ama genel bir şeyler söyleyeyim. Bir arkadaşlar cömertliğimiz karşımızdakini hadım edecek şekilde olmamalıdır. Hadım etmek diye bir terim var psikolojik hadım etmek. Ne demek birisine o kadar cömertlik yapıyorsunuz ki hiç mücadele etmesine gerek kalmıyor. Hiçbir şey için savaşmasına gerek kalmıyor. Hiçbir şey için beklemesine gerek kalmıyor. Böylece onu psikolojik olarak yetersiz bırakıyorsunuz. Yani bazı şey insan, arkadaşlar bakın Acar Baltaş'ı dinlemenizi tavsiye ederim. Diyor ki, konfor alanından sağlıklı bir ahlaki karakter çıkmaz diyor. Yani her şeyi hallediliyor böyle. Bol bol. Böyle yapmak yanlış. Mesela biri var ailede. Devamlı borç yapıyor. Siz devamlı kapatıyorsunuz. Yani onun bir burnunun sürtülmesi lazım. Onun bir evine bir haciz gelmesi lazım. onun bir Yani bu kadar rahat bir şekilde bunu tekrarlıyorsa. Yani yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmesine izin vermiyorsunuz. Bu cömertlik değil. Bu ona zarar verme boyutu. Ahmet Hamdi Akseki arkadaşlar... Faziletleri anlatırken ahlaki faziletleri İslam ahlakı kitabında diyor ki faziletler ifrata kaçtığında da ifrata çekildiğinde de tefrite, yani doğruydu yanlış söylüyorum. Faziletler ifrat olduğunda da tefrit olduğunda da rezilete dönüşür diyor. Cömertlik bunun için çok güzel bir örnek. Tefrit ne demek? Bir şeyin az olması demek. E, fotoğraf çekmemenizi. siz kurumdan mısınız? Değilsiniz. Fotoğraf çekmeyin o zaman arkadaşlar. E, şeyse siz söyleyin. E, tefrit bir şeyin az olması demek. Yani cömertlik sizde yoksa veya çok çok azsa o zaman sizin sıfatınız değişiyor. Cimri oluyorsunuz. Tefrit halinde. Ama cömertlik aşırıya kaçıyorsa yine cömert. İlk sıfatını kaybediyorsunuz, müsrif oluyorsunuz. Müsrif. Yani e, bir iş, ne bileyim bir misafir e, uyduruyorum yani. Şimdi misafirin boyutuna göre, önemine göre değiş. 5 bin liraya da ağırlanabilir, 50 bin liraya da, 500 bin liraya da. Yani aynı misafir. Hangisi normal, hangisi cömertlik, hangisi cimrilik, nereden sonrası israf, gösteriş... Ee, bunun böyle hani çok ölçülebilir bir şeyi yok, kriteri yok. Ee, diğer erdemlerinizle birlikte e, hareket edilmesi lazım. Mesela hayır hasenat, sadaka yani bir kişiyi sürekli kurtarmak ona iyilik etmek değil. Ama bugün mesela Gazze'ye ne kadar çok versek çok sayılmaz değil mi? Söyleyebilirim ama yüzde diyebilirim. Evet. O anki duygun yüz uygun duruyor genel olarak. Evet. Orada da acaba hani? Evet. Acizane kanaatim eğer bir işin başındaysanız bir bütçeyi siz yönetiyorsanız bir işi siz yönetiyorsanız duygularınızla değil mantığınızla karar vermeniz. Duygularınızla karar vermeyin. Mantığınızla karar verin. Yani bizim işimiz ne? Bütçemiz ne? Ne kadar yapabiliriz? Ne kadar sürdürebiliriz? 100 öğrenciye 1 yıl mı, 10 öğrenciye 10 yıl mı? Yani bunlara bakmak lazım, ihtiyaca bakmak lazım. E, filantropi deniyor buna, bu iyilik çalışmalarına. Onlarla ilgili e, çalışmalar yapılmış çalışmalar var arkadaşlar. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim size. E, sayının aslında kötülük olduğunu, iyilik olmadığının bir örneği. Afrika'da kuyu açılıyordu biliyorsunuz değil mi? Şu anda Afrika kuyu mezarlığına dönmüş durumda arkadaşlar. Ve o açılan çok kuyular kuraklığı daha da artırdı. Niye? Niye arkadaşlar? Çünkü bir kurum diyor ki ben diyor işte normal bir Afrika'da bir kuyu açmanız için artezyen kuyusu açmanız gerekiyormuş. Yani en az uyduruyorum şu anda 50 metre. O dernek, vakıf veya kuruluş neyse diyor ki ben diyor 5 metreden de su çıkarıyorum diyor. Bir kuyu yerine diyor bir kuyu parasıyla ben 5 tane kuyu açıyorum diyor. Siz de diyorsunuz ki aa bu kuruluş, kuruluş bu parayla bir kuyu açıyor, bu 5 kuyu açıyor. Ona veriyorsunuz paraları. Arkadaşlar hepsi yüzeydeki suyu çekiyorlar. Yüzeydeki suyu çektikleri için yani toprağın hemen altındaki suyu çektikleri için en fazla bir yıl ömrü oluyor o kuyunun. Bir yıl sonra kuruyor ve topraktaki suyu da çektiği için, dibe inmediği için arkadaşlar kuraklık artıyor. Şimdi bu iyilik mi oldu, kötülük mü oldu? Bazı iyilik çalışmalarının aslında kötülük olduğunu, doğru fizibilite yapılmadığı zaman, aslında kötülük olduğunu anlatan, dünyadaki iyilik organizasyonlarının çalışmalarını değerlendiren eserler var. Onlara da bakmak lazım. Yani bence duyguyla değil, arkadaşlar mantıkla. Akılla, bilgiyle, soğuk kanlılıkla karar vermek, uzun vadeli düşünmek e, gerektiği kariyer Buyurun, ne, e, ne yapalım? Ha, sürem dolmak üzere, son soru sizinki olsun. Şurada birisi el kaldırmıştı ama en baştan beri, siz, ha siz miydiniz? Tamam, son, önce o hanım, sonra burası bitiriyoruz. Evet. Biraz geliş bir konu ama. Daraltırız. <gülüyor> <gülüyor> yani hiç kızlarımız olsun hani çok, çok spiler, arkadaş de, da yani de daha e, da. Kafelerde çok aşırı derecede vakit geçirerek saatlerce. Ben de seviyorum kafeleri ya. Ama şöyle hani yani kaçırarak <gülüyor> hani Ben size bir, bir soru sorayım. Ee, çocuğunuzu yetiştirme onu öğretme ve kontrol etme yaşının nihai rakamı nedir yani bir anne baba dini açıdan soruyorum bir anne baba çocuğundan çocuğunu yönetmede yani kaç yaşına kadar <gülüyor> Bir öyle bir rakam yok. 15 diyenler biraz şey tabii. Diye. Çocuk yetiştirmediler herhalde onlar. <gülüyor> Arkadaşlar ben ben bir şeyi koydum buna. Kendi parasını kazanana kadar. Ben benim koyduğum kural bu. Benim paramla benim istemediğim şeyi yapamaz. Benim paramla benim istemediğim şeyi yapamaz. Kendin kazanırsan istediğin şeyi yapabilirsin. Dini açıdan öğretim, eğitim 15 yaşında bitiyor arkadaşlar. Öğretim, eğitim. Biz 15 yaşında başlıyoruz. 15 yaşında bir çocuğa namaz alışkanlığı kazandırılmış, ilmihal öğretilmiş, bir cemaate imamlık yapacak kadar Kur'an okuması öğretilmiş. Yani temel bütün o eğitimlerin aile tarafından verilmiş olması lazım. İşte andropozunuzla, menopozunuzla uğraşacağınızı bunlarla uğraşın arkadaşlar. Bunlarla uğraşın yok e, e, neyse e, e, kötü örnekler vermeyin yani anne babaların da zihni dağınık dikkati dağınık ilgisi dağınık bambaşka şeylerin peşindeler yani e, çocuklar işte 17-18 yaşında kafelerde oturuyorlar namazı geçiriyorlar e, diyorsunuz namazını ne zamana kadar kontrol edecek, edeceksiniz kafede oturmasa gidip odasında netflix izlese namazı kılıyor mu o zaman. Yani namazı kılmayan arkadaşlar kafede oturuyorsa da kılmaz, odasında yatıyorsa da kılmaz. Benim fikrim bu. Benim fikrim bu. Ee, evet, arkadaş çevresi konusunda eyvallah, haklısınız. Bir insan, arkadaşlar buna gönülden katılıyorum, en çok görüştüğü beş kişinin ortalamasıdır. En çok görüştüğü beş kişinin ortalamasıdır. Seçici olmalıyız. Ee, ama çocuklarımıza da ben bunun sökeceği kanaatinde değilim sökmez. Şununla arkadaşlık yapma, bununla arkadaşlık yapma. Böyle bir şey olmaz. O çocuk tam tersini yapar. Biz ne yapacaktık? Biz daha öncesinden itibaren o çocuğu e, temiz ve güvenli bir aile ve dost çevresinde büyütecektik. Yani arkadaşlarını, okulunu daha emniyetle seçeceği, daha beğendiğimiz ailelere gidip gelerek onların çocuklarıyla tanıştırarak, ha gene de olmayabilirdi. Ama biz bunu yapacaktık yani. 15 yaşından sonra 20 yaşın hele üniversiteye gittikten sonra mesela üniversiteye giden çocuğunun işte namazıyla ilgili mailler atan şey yapan anne babalar var. Ya o çocuk namaz kılmak istiyor mu bakalım? Kılıyor mu yani? Kendine kaldığında. Anlatabiliyor muyum? Ee, çok öyle 20 yaşından sonra falan öyle çok bizim dediklerimizin olacağı kanaatinde değilim. Eğer o yaşa kadar vermemiş 80'ini. Bir de şurada bir arkadaş var. Hocam. Ben öncelikle Otur. teşekkür ediyorum size. Allah razı olsun. hepinize Ben çok istifade ediyorum. Hocam bugünümüzde akran zorbalığı çok çoğalıklarını, buna maruz kılan çocuklarımız çok maalesef. O yaş grubunda da, oğlum yani, olduğu için mesela bununla ilgili sohbetler, hani cizahane, ee, çok böyle yapabilsek ben 4 kaç an, 4 yaşında? yaşında i̇şte 14 yaşında, 13-14 yaşında birbirlerine çok zarar veriyorlar. Geçen de, geçen de yurt dışında yaşayan bir ailemden birileri var. E, 5 yaşında çocuğu var. E, onlarla görüşürken e, şeyden İnternetten, internet üzerinden. Beş yaşındaki çocuğa sordum. Dedim ki, senin bir arkadaşın sana böyle kötü sözler söylese, sana zorla bir şeyler yaptırmak istese, ona ne yapıyorsun dedim. Beş yaşında arkadaşlar. İgnore ediyorum dedim. <gülüyor> İgnore ediyorum. Yani umursamıyorum. E, belli öğretmiş Aile. Dedi. Annesi de oradaydı. Annesi dedi ki peki dedi birisi sana dedi kötü bir şey söylediğinde veya seni bir şekilde eleştirdiğinde kötü bir şekilde hani seni kötü hissettirdiğinde bu seninle mi ilgili onunla mı ilgili dedi. Onunla ilgili dedi. Yani bunu öğretiyor çocuğuna arkadaşlar. Acizane kanaatim zorbalık konusu psikolojik destek gerektiren bir konudur. Çocuğumuz zorbalığa boyun eğiyorsa orada bizim eksik bıraktığımız bir şeyler vardır. Veya çocuğun mizacından gelen bir zayıf taraf vardır. İlla biz eksik olmayabiliriz. Mesela çok naiftir, çok içek dönüktür, cesur değildir falan oraların pekiştirilmesi gerekiyordur. Yani zorbalığa maruz kalıyorsa ve buna direnemiyorsa çocuk mutlaka yardım almanız gerektiğini düşünüyorum. Profesyonel yardım. Öyle sohbetle falan olacağını düşünmüyorum ben. Ben yani öyle bir şey. Hocam, hani günümüzde çok bu duruma maruz kalan çocuklar olduğu için hani üzülüyoruz ekranlarda görüyoruz. Sosyal medyada, eğitim görüyoruz. alın. Eğitim alın. Ders alın hocam. Ders alın. Psikologlardan. Bu konunun uzmanı olanlardan. Çok ciddi bir problem bu. Evet, yani bilmiyorum. çocuğuma neler söyleyeceğim? Böyle bir durumda o aileye neler söyleyeceğim, nasıl hareket edeceğim, bunun şeyi var, haritaları var. Yani takip etmeniz gereken adımlar var. Bu profesyonel müdahale gerektiren bir konu. Evet, ederim. <gülüyor> Rica ederim. Allah'a emanet olun.